14. Nedir? Asla bir alime aşırı derecede bağlanmayacağız. Asla bir hocanın sözünü aşırı derecede yüceltmeyeceğiz. Ve bunu dünkü menhecimizde de anlattık. Dedik ya Allah ve Resulünün sözü üzerine kimsenin sözünün üstün tutmayacağız. O yüzden benim şeyhim her şey söylediği doğrudur, bu felsefesi yanlıştır. Benim şeyhim hata etmez, bu felsefe yanlıştır. O yüzden bizler hak ehliyiz. Hakkı kabul edeceğiz. Kimden gelirse gelsin. Şeytan da eğer hakkı söylemişse onu almak mecburiyetindeyiz. Nasıl hadisi Ebu Hureyre'de geldiği gibi. O yüzden değerli kardeşlerim bu maddelerle sizlere kısaca e, İslam'da Müslümanlar farklı düşünen Müslümana karşı nasıl davranması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Allah Azze ve Celle bizleri böyle davranan ve doğru Kardeşine tahammülde bulunan Müslümanlardan eylesin. Bizleri hak yoldan ayırmasın. Sorusu olana soru sorduracağız. Buyur Adem. Adem kardeşimiz tanıyorum diye o yüzden ismini de söyledim. Maşallah. Öncelikle Rabbim sizlere bu ümmete daha faydalı kılsın. Amin. Kalktı kalktı kardeş. Kaltı. Ama Adem bir hakkı sorun var. Yoksa bitmeyiz. Akşama kadar bitmeyiz. Bir soru, kısa soru. Hocam bir alimin bir bölgeye ya da bir şehre geldiğinde o toplumu tanımadan vermiş olduğu fetvalar hem kendisine hem de toplumu yanıltı dediniz. Evet. Benim sormak istediğim soru bir mesele hakkında farklı bölgelerde ayrı fetvalar verilebilir. mi? Verilebilir. Bu zaten meşhurdur. Alime her zaman usul fıkıh kitaplarında derler fetva zaman ve bölgeye farklı olabilir. Şimdi mesela en canlı bir örnek bir bölgede bir şey farz olabilir ama diğer bölgede o mesele sünnet olabilir, mübah olabilir. Şu bu ortamda oturanlara bile hükümler farklıdır. O yüzden İslam'da farz var, vacip var. Efendim sünnet var, mekruh var, haram var. Mesela namaz bazen haram olur, bazen farz olur, bazen sünnet olur, bazen mekruh olur. Bunun farz, hükümleri farklıdır. Farz kimedir? Müslümanı akil baliyedir. Aklı yerinde olana. Namaz vaktinde girmişse kılması lazım. Haram ne zaman olur? Kalkıp kabirde namaz kılarsa, mezara doğru namaz kılarsa o namaz sahibidir, haramdır. Demek ki bir mesele aynı isim altında farklı hükümlerde olabilir. Bunu bilmemiz lazım. Yani her zaman her şey aynı hükümle verilmez. O yüzden bunu ne yapar müştehit alimler, büyük alimler o bölgede yaşayanlara zaten tahvil ediyor. Mesela Arabistan'da biz yaşarken orada sorular geldiğinde... Oral hocaları der ki gidinsin bölgedeki alimlerinize sorun. Onlar bu meseleyi çünkü biz o bölgede yaşamıyoruz. O bölgenin durumunu o insanlar bilir. Dün biz sorularda ne dedik? Namazla ilgili fıkhi meselelerde herkes kendi abisinde yaşamış olduğu bölgesindeki hocalarına sorsun. Burada gelip fıkhi meseleler sorulmasın. Çünkü Fenafuz olacak, karşılıklı yanlış anlaşma olacak, Aa, bana Ebu Enes böyle anlattı, bu Said böyle anlattı ama bu Emre böyle anlattı deyip ne oluyor birbirine sürtüşmeler oluyor. O yüzden kim nerede yaşıyorsa, Ankara'da yaşıyorsan Ankara'daki hocam bellidir, Adana'da yaşıyorsan Adana'daki hocam bellidir mesela, İzmir'de yaşıyorsan İzmir'deki hocam bellidir. Ondan zaten öğreniyorsun kitap ve sünnete göre nasıl hareket edeceğini öğreniyorsun. O yüzden kalkıp oradaki, oradakine farklı fetvalar vermesi sadece husumeti arttırabilir. Bârekallâhu fîk. Buyurun. Geriden alalım. Geriden öne doğru. O İzmirli onu geçelim. Yok yok yok hakkı var. Sor kalktın sor hakkı. Bütün kim dersi dinlediyse hakkı var sor baya. Evet. Buyurun. evet. Buyurun. One minute. One minute. <gülüyor> Abdusselam kardeşimiz. Neydi ikinci kural? İşte <gülüyor> Söyle işte, söylüyorsun. Ben Fıkıhta ama İslam tarihi içinde olmuş mudur Bu şahsiyetin bir görüş açısından yani ben <gülüyor> her zaman esnasında herkes ben hatlıyım iddiasında söyleniyor. Ve şimdi kadar böyle bir şey okumadım, görmedim, duymadım İslam tarihi içinde. Böyle bir şahsiyet var mı? Böyle bir şey biliyor musunuz? Var tabii ya. Bir sürü var. Yani zaten bunu dedik ya, alime kitaplarında yazmış ve uygulamışlar. Sahabe bunu kendi arasında uygulamış. Sahabe-i kiram başta bunu kendi arasında uygulamış. Karşı Anlamadım tam soruyu. Ben kanladım abi. Senin sorunu tekrar alabilir miyim selam abi? Anlamadım kusura bakma. Çünkü bunu tam dinlemedim daha doğrusu. Şöyle biz yüzyıllardır biliyorsunuz tarih olduğumuzda. Evet. Başka örnek vereyim. Selefi kardeşlerle, <gülüyor> e, tarifacı kardeşler ya da sehatçı kardeşler ya da modernist kardeşlerle. Onun istişanelerde, toplantılarda şimdiye kadar ortak paydada biz şu konuyu anlaştık ve bu kural gereği anlaştık diye... Bir tarih okumadım, bir olay... Siz biliyor musunuz? Siz Var. Biliyor musunuz? İmam Ahmet dönemi, İmam Ahmet dönemi, yani bizim ehl-i sünnet imamlar ne zaman? Güçlü oldukları zaman ve zayıf oldukları zaman muhaliflerine karşı tavırlarını zaten görüyoruz. ve vesselamın müşrikleri olan tavrını görüyoruz. Bakın bir e, Fransız Profesör Müslüman oldu geçenlerde ve kitabında yazdı. Neden Müslüman olduğunu? Bilmem burada anlatmadım galiba ben bunu. Ha? Profesör diyor ki neden Müslüman oldum? Ben 25 yıllık diyor tarih araştırmacısıyım. Bütün liderlerin tarihlerini araştırdım ve İslam dininde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını da araştırdım. Ve her zaman okumuş olduğum peygamber hakkında yazılar çok güzeldi hoşuma gidiyordu ama hep içimde bir şüphe kalıyordu acaba bunu bir çıkar için mi yapıyor okuyorum kıssaları hadislerde diyordu ama hep şüphe gözüyle bakıyordu ta ki diyor bir olay oluncaya kadar nedir o e, ne nedir o olay Selam vesselam Mekke'ye ettikten sonra Mekke halkını bir araya topluyor onlara ne yaptı dedi ki sizi affettim Diyor ki bu cümle sizi affettim çok basittir dilde. Herkes şimdi söyleyebilir. Ama bir insan 21 sene kovulmuşsa, 21 sene saldırılmışsa, 21 sene her türlü eziyet görmüşse, 21 sene kardeşleri, cemaatine her türlü saldırılar bulunmuşsa bunu ancak peygamber olan diyebilir. Şimdi gördük New York'ta iki ikiz kule kırıldı. Biz bunu övmüyoruz. iki ikiz kuleyi vurdular. Ama bir iki ikiz kule için iki ülkede harap edildi. Affedebildi mi? Dedim ya onu yapanlar Allah ıslah etsin. Affettik onları diyebildi mi? Ama Aleyhisselatu vesselam 21 sene savaş açmışlardı. 21 sene sonra peygamber Aleyhisselatu vesselam Mekke'li müşrikler önüne çıkıyor ve diyor ki sizi affettim. Anlatabiliyor mu? O yüzden değerli kardeşim İslam'ın büyüklüğünü da, muamelatında görüyoruz. Kinci olmadığını, intikamcı olmadığını görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz cemaatlere karşı bugün erkin besliyorsak bu sünnete aykırı bir davranıştır. Aleyhissalatü vesselam affetmiş, müşrikleri affetmiş ve bizler neden öz kardeşimizi affedemiyoruz ve birçok beraber ortak yanlarımız olduğu halde bunlarla oturup konuşamıyoruz. Demek ki birimizin, ben demiyorum ikimizin de. Belki birimizin hatası vardır veyahut da her ikisinin hatası da vardır. Ama neticede bizler ehl-i sünnet olarak bu hataları tedavi etmemiz lazım. Çünkü biz hakka daha yakın olduğumuza inanıyoruz. Ve onların haktan daha çok uzak olduğunu eğer biliyorsak ve bu kaynaklar elimizde varsa bu kaynaklara göre de hareket etmek bize düşer. Onlar bilmiyor bunu. Bu niyetle, iyi niyetle gitmen lazım. Bu insanlara bu bilgi gelmiyor. Geçenlerde bu Sait Hoca çok güzel bir söz söyledi. Yani insanlar binlerce tarikat şeyhleri var. Tarikat şeyhlerini övüyorlar, övüyorlar, met ediyorlar. Ama bu tarikat şeyhleri insanların değişiminde ne kadar etkileri var? Bakıyorsun adam gene aynı fasık kalıyor. Aynı günahkar kalıyor. İbadetini hala değiştirmiyor. Yani şeyhine o kadar intisaplı olduğu halde hiçbir tesir görmüyorsun. E bir de ehli sünnete Bağlı olan alimlerine bağlı olan gençlere baktığın zaman bir müddet sonra sakal bırakıyor, namazında daha çok huşu ediyor, sünnete göre namaz kılmayı araştırıyor. Demek ki bu hocada insan değişime uğruyor ve pozitif yani olumlu bir değişime uğradığından dolayı da hak üzere olduğunu hemen anlayabiliyorsun. Yani kişinin hak üzeri olduğunu böylelikle çözmüş olabiliyorsun. Ve yine de bizim kardeşimizin de hocamızın da dediği gibi İmam Ahmed'in halifenin muhtasimin arkasında namaz kıldığı gibi... O kendisi ona işkence ve zulüm ettirdiği halde onun arkasına namaz kılmıştır ve ona dua etmiştir. Ona hayırda buluşmasını, hayra gitmesini, hayır üzere olması için duada bulunmuştur ve buna meşhurdur. Evet. İsminiz? Evet, Önder. Nereden? Hayyakallah. Hocam şimdi muhteziye görüşlerle Akide'yi konuda ayrılığa düştünüz. Bu kişiye Kur'an ve Sünnet'ten yani en güzel güçlükle götürüyorsun. Adaletli bir şekilde götürüyorsun. Ama karşındaki insan anlamamakta ısrar ediyorsun. Yani buna ne yapmak gerekiyor? Bırak onu. Yani Hayır yapayım. dön. Git. Şimdi sadece Bursa'da bir mutezil o adam mı kalmış? Bursa'nın nüfusuna kadar. Bursa'nın nüfusuna kadar. Ya, üç milyon. insanla milyon sen on sene şimdi biz eskiden Almanya'da bu hatayı yapmıştık. Almanya'da biz bu arkadaşımız Pierre Fogel, Ebu ile davete başlamadan önce Almanya'daki Müslümanlar 40 yıldır fabrikadaki sadece bir adama bağlı kalmışlar. 40 yıldır aynı adamı hep dini anlatmaya çalışırlar. Zanki onun dışında başka hiçbir insan kalmamış. Ya bırak onu eğer o anlamıyorsa git başkasına. Onunla düşman olacağını, hasımlı olacağına, bıçaklık olacağına bırak onu rahat. Bırak namazını devam kılsın onu zamana bırakacaksın ve başka hakkı daha çabuk kabul edecek insanlarla uğraşalım o yüzden eskiden ve biz bunu Türkiye'de inşallah uygulamak istiyoruz Türkiye'mizde ve Avrupa'da ve dünyadaki davet volta sistemiydi yani denize adam voltasını atıyor aylarca saatlerce bekliyor bir balık tutacak diye biz diyoruz ki artık volta sistemi öldü modası çıktı atıp A sistemine geçiyoruz denize ağ at Ondan sonra çek. Göreceksin ki yüzlerce insanı hakka çağıracaksın. Bu da nasıl olur? Bir sürü DVD'ler basacaksın, sohbetler organizeceksin, devamlı sohbetler organizeceksin, efendim hatipler getireceksin, efendim e, broşürler dağıtacaksın, vesaire interneti kullanacaksın. Her türlü davet yollarını en sonuna kadar açmamız lazım. Anlatabilirim Ama kalkıp, yani zanki bana Allah emretmiş, sırf o mutezile ile uğraş. Başka insanla uğraşma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkeliler uğraştığı zaman, onlarla mı uğraşmış? Haca gelen çadır çadır dolaşırmış, Taif'e gidiyor, Mekke'nin civarındaki köylere gidiyor, her tarafa gideceksin yani. Zanki illa ben bunu kurtarmaya çalışmam lazım. Hayır kardeşim, benim biz internasyonal insanlarız. Şimdi bunlar küreselden konuşuyor ya. Biz diyoruz ki biz Müslümanlar zaten internasyonalsız. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle buyurur ki, O'na erselnek illa rahmeten lil âlemin. Allah Azze ve Celle buyurur ki biz seni Alemlere rahmet olarak gönderdik. Biz illa falan şahısla bağlı kalmamamız lazım. Davetimiz herkese sınır tanımıyor. İslam'ın sınırı daveti sadece belli bir gruba, belli bir cemiyete, belli bir tabaka insanlara değil, belli bir fırkaya değil. Herkese bizim davetimiz. Kime Allah Azze ve Celle de hidayeti vermişse onu zaten kimse saptıramaz. Ama bizim görevimiz olan... Kendimizi şartlamayalım, bağlamayalım. Ha, üzülüyoruz. Keşke o kardeşimiz de hakkı görseydi. Keşke o da Kur'an ve sünnet gibi amel etseydi. Ama etmiyorsa bari onunla düşman olmayalım. Bari onunla özel, bira beraber yönlerimiz var. O yönde beraber kalalım. Kur'an'ı kabul ediyorsa, peygamberin sünnetini kabul ediyorsa efendim namazı inkar etmiyorsa haccı inkar etmiyorsa yani asli olan meselelerde zaten anlaştığımız noktalar varsa bari bu üzere kalalım. En azından selamlaşalım. En azından bir çay içebilelim. En azından halatır sorabilelim. Neden hemencilik düşman oluyoruz? Safları ayırıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu. Ama vaktim var mı? Ben bilmiyorum hocam. Da... Bırakalım, bırakalım buradan inşallah. Ama ben. benim hakkım var o zaman. Ben soracağım hocam. Ha, o zaman şey. ben de tamam. Şimdi şimdi program aslında bakın şu anda teneffüs var. Değil mi hocam? Evet. Program nasıl? Teneffüs var. Varmış. Varmış. Ya, şey. hocam. hocam. Tamam vereceğiz. Vere, yok vereceğiz. Ona Yasin bizim şeyden inşallah vereceğiz ona. O özel talebe. İki soru da hatıbımıza vereceğiz. Evet. Ee, o Yasin kardeşi, hocam bir sorsun o çocuk kardeşim tamam. sorsun da. Gönlünü alalım. Hocam 12. kurallı dediniz ki yani. o, bel, o belgede yaşayanları alçaltacaktır dediniz. O çoğaltacaktır olmayacak mıydı? Yok alçaltacak. Evet. Evet. Kusura bakma o zaman buyurun. İsminiz neyi? Maşallah. 12. Kural'da düşmanlık muhaliflerimizin sadece şahsiyetine değil, düşünce ve görüşüne olacağımız gerektiğini söylediniz. Evet. Malumdur ki, dinimiz olan İslam, dilin tevhid değildir. Tevhidin de bir gereği olarak, İslam inancı, yani tevhide aykırı olan, tevhidin kastı olan bütün inanç ve görüşlerin fikirlere düşman olmanız gerekiyor. Kuz ettikleri gerekiyor? Evet. Peki, İslam ümmeti içerisinde ifsada sebep olan, görüş ve inançları gelmeye çalışan, gruplara ve onların başındaki insanlara karşı onu cevapladım derse cevapladım ne dedim eğer bir insan ihtilafı yapıyorsa amacı fitneciyse bu zaten haramdır grupçuluksa hizipçilikse efendim menfaat kendi menfaati için kendi takımı için uğraşıyorsa o zaten dedik zemmedilen bir davranıştır. buradaki düşmanlığın bir var tamam. mı? Evet. Tamam. Düşmanlığın sınırı elindeki imkana göredir. Aleyhisselatü vesselam diyor gördüğünde Münker, münker, münker gördüğünde onu ya elinle ya dilinle ya da kalbinle buz ederek değiştireceksin. Anlatabiliyor muyum? Ama bunun da gene beş şartı var demiştik dünkü derste. Emri Bil Maruf'un beş tane şartı var. O şartlar yerine gelmesi gerekir. Bu kadar. Bir de sola Tamam şimdi bende şimdi bende de, de, de şükürleştirelim. İyi Sondan tamam oldu. İsmini Doğru. söyle. var. E, şey Aksaray'a fabrika mı kuralım? Sen niye olmuyorsun? <gülüyor> İnşallah hocam ama şimdi biz işte işin bilmediğimiz için. <gülüyor> biz de bilmiyoruz. Öğreneceksin. Yani yap. Bunu, evet. Şimdi e, Beyler gitmek yok. Kapıyı kitle. Bir saniye soru soracağım. Nereye? Çağır içeri. <gülüyor> o ne oluyor? Kitle kapıyı. Cafer. Çağır içeri. Olur mu ya? Ben bir buçuk saat konuştum hakkımı almadım. Hakkım var benim burada. Can içeri. Evet. O o çıkanlara ilk başta sorulacak. İlk onlar sorulacak. çay falan ara anons ben Evet, tamam. Beyler içeri girin size soru soracağım. Nereye gidiyorsunuz? En başta Cafer mi kaçtı yoksa gideni mi getiriyor? <gülüyor> girin içeri soru soruyorum. Tamam. Böyle. Evet. Hocam peki bu her hüsmet alimleri diğer cemaat liderlerine bir araya gelip de mesaj veremezdiniz bu cemaate. Derinler çay <gülüyor> içine bildiniz ya. Aynı şekilde olmayan insanlarla bir de oturun bir çay içinde bir de sohbet edin. yapsa mesela. Ki peygamber <gülüyor> sağ selam'den büyük bir özellik sahabelerimiz bir öğretmen gibiydi. Sahabeler hem de büyük bir, bir, bir öğretmen olarak peygamberimiz vardı. Onu görüyordu, uyguluyor dedi ki. Nehmet dediği şeyi yaşıyordu. Ve sahabe için bu bir avantajdı. İsmin neydi senin? İsmail. İsmail kardeş bak burada dört tane önemli ders işleniyor yani bütün dersler çok önemli ama yani bu konuyla ilgili yani bilmen gereken dört tane husus var bir dünkü o menheç yani metot nasıl olmaz anlayışımız olması lazım bu dersi önce bütün o cemaatler arasında yaymamız lazım bırakıp diğer meseleleri bırakıp bizim genç olarak Müslüman genç olarak nelere önem vermemiz lazım bunu anlatmamız iki bu Emre hocamızın yarın yapacağı ders İslam'daki kardeşlik çok önemli yani İslam'daki kardeşlik görevini biz inananlar olarak önce benimsememiz lazım bunun bir ibadet olduğunu kardeşliğinin bir ibadet olduğunu Allah katındaki en kutsal ilişki olduğunu çünkü bütün ilişkiler ahiret günü feshedilecek karı koca ilişkileri evlat baba oğlu ilişkisi hepsi feshedilecek sadece İslam'daki kardeşlik ilişkisi devam yaşayacak o yüzden bunu bilmemiz lazım bugünkü ders üçüncüsü ise neydi Kar farklı düşünen Müslümana karşı nasıl tavır takılmamalı? Bunu bütün cemaatler öğrenmesi lazım. Her cemaat eğer bunu kendi grubuna öğretirse inan edin o zaman çoğu problemler bitecek. Dördüncü ders nedir? Dinde alimlere saygı nasıl olmalıdır? Onu da yarın eğer dersimiz bizi varsa var Orada da onu anlatacağız. Yani alimler hakkı nedir? Alimler kimdir? Alimlerin bizim üzerimizde hakkı nedir? Ve bizim alimlerden hakkımız nelerdir? Bunu inşallah anlatmaya çalışacağız. Yani bunları bilirsek ona göre zaten e, muamelatımız da başkalarına karşı daha iyi olacak şundan dolayı mı söyledim hocam sizin bir açıklamanız bir cemaat videoları alakalı bir açıklamanızı şeyden dinledim onunla bu sohbetin arasındaki bir bağdaş doğru Allah razı olsun şimdi ben evvela cübbeliye bir sohbet yapmadım bak bir ben cübbeliye has bir şekilde sohbet yapmadım ben tevhid ve şartları diye bir sohbetim vardı fakat bu genç bak bu ön sırada oturan var ya bak bu Ahmet. Bak burada karşımda oturuyor. Bu sohbetler önce bana kompütere açtı. Laptopu getirdi. Bak dedi bizim hakkımızda ne yapmışlar. Böyle önüme koydu. Orada da bize söven kelimeler konuşuyor. Cübbeli. Orada tam sohbet aynı böyle sohbetten önce Almanya'da. Onu koyunca ben de gördüm 5-6 dakika dinledim. Tabi o an insan duygulandı yani etkilendi. Vay ve bizim hakkımızda böyle aşırı ileri konuşuyor diyerekten bir şey söyledi. Bu sefer dersimin son bölümünde de aklıma o geldi. O video bölümü geldi. Bu sefer kısa bir cevap olsun dedim. Hani Anlatabiliyor muyum? Ha, yanlış oldu bak. Yanlış oldu. Ben itiraf ediyorum. Yani şöyle yanlış oldu. Şöyle yanlış oldu. Yani yani öylece söylemem belki gerekmiyordu. Anlatabiliyor muyum? Ama orada da bir taraftan da öyle söylemeden de bazı insanlar uyanmasına da sebep olduğuna inanıyorum. Çünkü Hollanda'dan olsun, Almanya'nın farklı yerinden olsun, Türkiye'den insanlar bizi sonra aradı ve dediler ki ben aşırı derecede o cemaate bağlıydım. Şimdi sizin vesilenizle bazı şeylere uyandım. Elhamdülillah yani anlatabilirim ama genel olarak o uslub yanlıştır bak. Genel olarak o uslub öyle yapılması ve sonra kardeşler onu internete de koydular kesip bir de başlık yazdılar. Halbuki sohbetin şey değil anlatabilirim. Öyle oldu. El mühim orada bizim hatamız oldu. Ama genel olarak o uslub yanlıştır. Ama bazen de, belki de bazen de özel hallerde kişiyle dört göz arasında olduğu zaman o ona onunla konuşmak da bazen de hikmetli olabilir, faydalı olabilir. Allah razı, razı olsun. Hayır bitti. Yeter tamam bak. Adın. Hak bitti. Soruyu ben soruyorum şimdi kardeşlere. Bir. Hemen sizi alalım mühterem. İsminiz ne? Ayakta duruyorsun. Sen sen. Evet. Adın soyisin. Adana'da. Dur orada kal. Hiç gelme. Eee Birinci maddeyi söyle bakalım, şartı söyle. Yazdın mı? Yazdım. Evet, isabet ederse maşallah deyin. Çikolata verebiliriz. Bir o çikolatalar azı mı Evet, maşallah. Maşallah deyin. Evet, şu ön sıradan gelelim. Hacı amca, isminiz. Senden genç o ya. O zaman kardeş mi diye. İkinci kuralı söyler misiniz? Bir <gülüyor> da herhangi kural, on beş kuraldan bir taneyi söyle. Onun söylediğinin dışında. Bir buçuk saat burada anlattık, konuştuk. Yarın yenge soracak, kardeşler soracak. Ne yaptın, ne öğrendin? Bir kuralı söyle onlara. Ya Kopya vermek yok beyler. Ha, düşün bak çok basit. Hasımınla hangi uslupla konuşacaksın? Neye dikkat edeceksin? Maşallah. Allah razı olsun. İnsaflı olacağız. Yani adaletten ayrılmayacağız. Devam gidiyoruz sizlere yok önündeki arkadaş gözlüklü kardeşimiz isminiz maşallah ee, bir tane kuralı söyleyin kuralı ben o zaman sadece ben Allah razı olsun en arkadan <gülüyor> burnuyla burnunu tutan sen sen Evet. yok sen değil, o ama sen de ayakta kal. Şimdi sen de gelecektir. İkiniz de ayakta. <gülüyor> Söylesin. Evet. Hüseyin çalışken Rusya'dan geldim. Evet. 12. maddede dediniz ki karşınızdaki insan düşüncelerini düzeltmeye çalışın. Yani onu düzeltmeye çalışın. Evet yani onun şahsıyla uğraşmayacağız. Onun düşünceleriyle uğraşacağız. Allah razı olsun. Maşallah. Maşallah deyin. Buyur. Ben bu tarafa da geleceğim. <gülüyor> Buyur. Yazdın mı sen? Yazdın mı? Not ettin mi? ha? Tamam, bravo. Okuyabilirsin oradan da. Hakkında nasıl olmayan, yani kitap ve sünnette şşşş gereği olmayan bunlarda, kendi düşüncelerde olan kişilere o fikrine saygı durmalı. Evet, yani, yani net, açık, sahih bir şey, olmayan bir şeyde kalkıp ona düşmanlık, husumetlik edilmez. Yani kanaatinde, evet. Evet Allah razı olsun. Bu tarafa geçiyoruz. Hacı amca. Arkan hacı amcaya. İsminiz? Hasan amca. Nasıl? Hasan Türkçe. Hasan amca bir kural söyleyebilecek misin? Hasmımla tartışırken neye dikkat etmen lazım? Hasmımla tartışırken onu iptal onu teşvik edeceğin Maşallah, Allah razı olsun. Maşallah, maşallah. Devam, hemen yanındaki gence, kalka eva. Evet sen. Ankara evet. Allah razı olsun, maşallah. Evet, yeşil göm t kardeşimiz. Yok sen mavi sin. <gülüyor> maşallah. Devam gözlüklü kardeşimiz arkada. Bir orta, sen sen beyaz, gri saçlı Kalk hadi. <gülüyor> Hacı abi. İsminiz? Murat Gök ben de. En azından Konya'dan geliyorum. Maşallah. Allah'a emanet olun. Buyurun. Ee, bulunduğunuz bölgede veya bulunduğunuz, bazı olduğunuz herhangi bir şehrimizle alakalı, elin sahibi insanla alakalı kesinlikle her söylediği doğrudur değil. Onu evet. her zaman o şekilde savunmuyor. Allah'a emanet Maşallah. Evet. Bu tarafa geliyoruz. Mühteref <gülüyor> sana. Yok. Sen nasıl önceki? Evet sen. Çekil. Maşallah. Buyurun. Allah'ın Yani insanlar arasında, insanlar arasında bir fıtri hasrettir. Allah razı olsun. Şimdi sen kalkabilirsin. Yok seninin arkandaki. <gülüyor> <gülüyor> anons edilecek şimdi. Anons edeceğiz. Evet. Evet. Hasım'ınla neye dikk Öfke. hangi usluba dikkat edeceksin? Konuşurken öfkelenmemek istedik. Allah ekber. Yani öfkece tartışmayacaksın. İzmir'den var. Maşallah. Sen İzmir'den mi? İzmir'den. Bu bölgeden alalım. Yok tamam, tamam. yok yo, dur. Abiye alalım. Ben, evet sen. E, hocam sorumu da sorabilir miyim? Bu arada? Önce ismini söyle. Ama Benim cevabım ve be. İstanbul. İstanbul'dan. Ee, <gülüyor> hangi toplumdan, nasıl bir toplumdan geldiğini... Allah, Allah razı olsun. Sorumu da sorabilir miyim bu arada? Soru bitti ben soracağım şimdi. Sonra özelde soralım. Özelde gelip sorabilirsiniz. Evet sen. Nereden? Doğru şeytandan da gelse. Evet yani eğer haksa kabul edeceğiz. Gurur yapıp inkar etmeyeceğiz. Allah razı olsun. Evet başka saymadığımız madde var mı? Var. <gülüyor> O zaman Erkan. Bir da Kalk ayaka önce ismini tanıt. Nereden geliyorsun? Almanya'dan geliyorum. Bak Almanya'dan kardeşler de katılmış. Evet. Benim hocam. Estağfurullah Bikolu'da, buyur. Bir konuda ya ben haklı olurum ya şansım haklı olurum ya ikimiz haksız oluruz ya ben ha ha ha haklı olurum ya ha haklı olurum. Evet. Ya da, yeşil, ya da Evet. Hocam. Evet. Buyur Yakup, evet. Yakup, Yakup buyur, abi. Ya bu selik Hocam, biraz sesli sesli konuş bak duymuyorlar. dağıtmadan taşırmadan, başka yönlere ilgi çekmeden konuşmamız gerekiyor. O evet, konuda, hep yani konuda kalacağız. Elhamdülillah. <gülüyor> Buyurun, genç buyur, kalka sen bir gerideki. Atistan kadını, kişilerin şansları bağlamamak. Allah razı olsun. Buyur. Allah ceza olsun. Allah razı olsun. Buyurun. Atilla değil de şey mudur, Soru uzman sonra cevap o şimdi. He. De, Kim tebliğ ettiğimizde e, hemen karşı tarafın bizim doğruluğumuzu kabul etmesini beklememek lazım. Evet doğru. Allah razı olsun. Evet. Devam. Zeynep var geliyorum. Maşallah. Hasmımızla tartışırken hocam, niyetimiz ona barek gelme niyeti olmamalı hocam. Allah razı olsun. Bârek Allâhu fîk. Rasim Kasapoğlu İzmir, e, konuşurken e, muhatabınızın e, ve hasmımızın ilim ve idrakine dikkat etmektedir. Allah ekber, elhamdülillah. Tu sizi söylemiştiniz, sen. Bu kardeşimiz. Sen galiba çok not alıyordun, haberi yazıyordun. <gülüyor> Yazmıyor mudur? <gülüyor> Kim yazıyordu? <gülüyor> İsmini söyle. Ben dedim yazın. ilim muhafaza edilmesi lazım. Bağlayacaksın. Bağlamak da kaydetmektir. Evet. İdrak, ilim seviyesini bilmek. Güzel. Allah razı olsun. Evet Gazi abimiz. Gazi abimiz konuşmalarda, tartışmalarda hasıflarla meşhurdur. <gülüyor> E, Serv olmama. Allah ama bir var. Yani siz hasım kelimesini kullanıyorsunuz. Ben onu hasım diyorsam, Yani bu muhalif. Muhatap desek. Muhalif tamam. hepsi aynı aynı manegetir. Yani neticede. Neticede <gülüyor> ben Şimdi şimdi hasım. Evet. Bakın beyler. Şimdi taraftar. Şimdi sen neticede. <gülüyor> bir insanla bakın bir insanla itikadi bir meselede veyahut da yani dini meselin bir ameli meselede eğer aynı görüşte değilsen otomatikcene o senin hasmındır. Ha hasım hemen demek değildir ki sen onunla kan davalı olduğuna. Ama biz öyle çalışırız. Yok değiştir. Değiştir onu. Muhatabın, muhatabın olsun. Muhalifin olsun. Sana muhalif eder, görüşüne muhalif ettik ediyor. Evet. Allah hepinizden razı olsun ve Muhammedin